Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Yaşadığımız zamanın fitneler karışıklıklar ve sıkıntılar zamanı olduğunu hem gözlerimizle görüyoruz hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in haberlerinin gerçekleştiğini görerek iyice anlıyoruz. Fitnelerin yoğunlaştığı bir zamanda yaşadık. Ama cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak, Allah'ın razı olduğu mümin kullarından olmak açısından bizimle ilk nesil arasında bir fark yok. Buna da iman ediyoruz. Onlar Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler fitnesine karşı imtihan kazanıp Rablerine gitmek durumundaydılar. Bizde siyasetin, ticaretin, internetin ve dünya zalimlerinin fitnesine karşı imanımızı kurtarmak, ibadetimizi yapmak ve Rabbimizin rızasını kazanıp cennete gitmek durumundayız. Onlarla bizim aramızda herhangi bir değer farkı yoktur Allah katında. Onlar hangi cennete girecekse biz de inşallah o cennete gireceğiz. Onların hacmi şu kadar, bizimkinin hacmi bu kadar diye fitnelerimiz o nesille bu neslin fitneleri arasında bir fark varmış gibi hissediyorsak da Allahu Teala tam adaletiyle hükmeden bir Allah olduğuna göre, onlara kolaylık gösterip bize zorluk çıkaracak değildir Allah kullarına karşı zulüm isteyen bir Allah değildir. Aynı şekilde onlara zorluk vardı, bize kolaylık şeklinde de bir uygulaması yoktur Allah'ın. Burası Medine'dir. Burası İstanbul'dur. Onlar Ebu Cehil'le uğraştı örfle, gelenekle, babalarının, atalarının görgülerini aşamamakla uğraştı. Burası İstanbul'dur. Biz internetle uğraşırız, medya ile uğraşırız ama herkes Rabbinin rızasını kazanır, cennete girer veya Rabbinin rızasından mahrum olur. Maazallah cennete girer, cehenneme girer. Bu da gösteriyor ki bugün bizim fitneler yumağı içerisinde kalmamız bir kesin kayıp anlamına gelmemektedir. Bilakis imtihan devam ediyor. Göklerde bir şey değişmedi. Dünya yer küresinde bir şey değişmedi. Dünya hala güneşin etrafında dönüp duruyor. Hala toprak buğday bitiriyor. Hala Adem'in çocukları Dünyada yaşamaya devam ediyor. Hala iblis iblislik yapmaya devam ediyor. Teknolojinin adı değişti. Siyasetin tarzı değişti. Gitti zulüm geldi filanca siyasi sistem zannettik. Meğer bir zulüm gitti, öbür zulüm geldi gibi oldu. Her halükarda mümin hangi şartla olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun, ne zamanda olursa olsun Allah'ın kuludur. Allah'ın rızasını kazanmak için vardır. Allah'ın rızasını kazanıp cennete gidecektir. Meselenin özeti budur. Bu şekilde baktıktan sonra fitneler ne kadar çok olursa olsun, sağanak sağanak fitne gelmiş olsa bile, toprak fitne olup yukarı doğru kendisini fışkırtsa bile, imanı olan için bir şey değişmiyor. Nitekim ashab uhdut Uhdud diye bildiğimiz yani şu, Buruç suresinde allah Teala'nın önümüze örnek olarak koyduğu insanlar, mümin kardeşlerimiz bizim, mümin kardeşlerimiz onlar, dumanları tüten, alev alev olmuş ateş çukurlarına atılırken bile Allah dediler. Başka bir şey demeye razı olmadılar. Bebekleri bile dile gelip Allah dediler. Öbür taraftan evlerinde keyif sürüp de, Dört köşe zevk içerisinde olanlar cehenneme gidecek kulları olarak Allah'ın ruh teslim ettiler. Mesele zorluklarda iman kaybetme meselesi değildir. Bulunduğun her mekanı kul olarak değerlendirip değerlendiremediğin meselesidir. Dünya nasıl dönerse dönsün senin kıblen belli olmalıdır. Mevsim hangi mevsim olursa olsun sen soluklanacaksın, soluk alacaksın. Sen hangi mevsim olursa olsun yiyorsun, içiyorsun. Hangi ülkede yaşarsan yaşa, gece yorulunca uyuyorsun. Aynı şekilde mevsimler değişmiş, ülkeler değişmiş, coğrafyalar değişmiş, siyaset değişmiş, ekonomi değişmiş, faiz ekmek peynirden daha fazla yaygın hale gelmiş. Sen kimsin? Abdullah'sın. Allah'ın kulusun. Bu ümmet kimdir? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Değişen bir şey yoktur. Allahu Teala Kudüs'ün kan gölüne döndüğü zamanda Selahaddin'den Kudüs için fedakarlık istedi, cihat istedi. Onu o becerdi. Filan zamandaki kulu hilafet merkezi işgal edilecek diye Çanakkale'de kullarının toplanmasını murad etti. O zamanın kulu kulları orada toplandılar. imtihan kazandılar inşallah. Bugün de Allah internetin evleri camileri her yeri işgal ettiği bir zamanda hem interneti kullanarak hem de ona köle olmayarak kulluk kazanırız. Siyaset 40 başlı bir canavara dönüşmüş olsa bile ekonomi kırk yerinden faiz haram başka bir melanetler fışkırtmış olsa bile değil mi biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. Ashab-ı Uhdud gibi olsak da ateşe atılırken bile Allah diyerek kazanırız ama saraylarda veya köşklerde ya da keyifhanelerinde Rabbinin cennetini kaybedenlerden asla olmayız. Mesele biz camide miyiz, değil miyiz meselesi değildir. Biz işkence altında mıyız, keyifli bir zamanda mıyız meselesi değildir. İmanımız neremizde bizim? Meselemiz o meselesidir. İmanımız yüreğimiz olmuşsa, beynimiz imanla donanmış ise biiznillahü teâlâ, fitnenin adı, soyadı, zamanı, mekanı ne olursa olsun, Allah'ın izniyle biz cenneti kazanırız. Yaşadığımız pozisyon tehlikelidir, kötüdür de. Herhalde Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle tufana dönüşmüş dünyada aylarca dolaştığı zamandan da kötü değildir herhalde. O zaman da Rabbinin rızasını kazananlar oldu. Zamanımız kötüdür de. Üç sene Şip'a vadisinde ağaç kabuklarını Çıkarmak zorunda kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından da daha zor şartlar yaşamıyoruz herhalde. Zaman kötüdür de ateşe atılan İbrahim aleyhisselamdan daha kötü bir şartta yaşamıyoruz herhalde. Yani ne kadar kötü zamandır ki bu doğan çocukları hatta doğmadan annesinin karnındaki çocukları öldürme planı yapan bir devletin himayesinde yaşayan İsrail oğullarından da daha kötü bir zamanda değiliz herhalde. Biz hangi zamandayız? Allah'ın zamanındayız. Hangi mekandayız? Allah'ın mekanındayız. Kimin kaderi yürüyor? Allah'ın kaderi yürüyor. Kimin üzerinde yürüyor bu kadar? Allah'ın kulları üzerinde yürüyor. Kim müminlere ediyor Kim İslam'ı engellemek istiyor? İblis ve yaranları, iblis ve yardakçıları bunu yapmak istiyor. Kim iblisi hayat verdi? Kim iblisi üzerimize saldı? Allah! Allah dışında sığınacak bir yer yok ki. Allah'ın dışında zaten Yer yaratan, zaman yaratan, fırsat oluşturan biri yok ki. Her şey Allah'ın, biz de Allah'ınız, kader de Allah'ın kaderi. Eğer fitnelerin içerisinden bir genç delikanlıyı Allah, musaplaşmış olarak görmek istiyorsa, bu onun için bir nimettir. Kabe'nin dibinden, atalarının geleneklerinden vazgeçemediği için, mümin, muvahhid biri olarak gidemeyen, belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası olduğu halde cehenneme kütük olarak gidecek olan nicelerinden demeyeceğim tamamından bir saati çok daha değerli olan bir hayat yaşayan genç müminler, delikanlılar, İnternete batmadığı halde, medyada sürünmediği halde, fuhuşun en ucuz ikram nesnesi haline geldiği bir zamanda iffetiyle, ahlakıyla yaşadığı halde, sabah namazına kalkmayı uyumaktan daha lezzetli bulan bir anlayışla yaşayan bir genç mümin, ha Mekke'de olmuş, ha Medine'de olmuş, ha Moskova'da olmuş, ha Londra'da olmuş, ha Zürih'te olmuş. Ne fark eder ki? Ne fark eder ki, nerede olursa olsun Moskova'da veya Londra'da ya da Washington'da veya İstanbul'da dirilince arşın gölgesinde misafir olacak ya, bırak sen onu. Mekke'de Kabe'nin dibinde ölüp gittiği halde cehenneme kütük olarak gidenlerle kıyas edildiğinde Londra'da yaşamış, Güney Afrika'da yaşamış, kutuplarda eski Moğolardan birisi olmuş ama Allah demeyi becermiş, zamanının fitnelerini, fesadını, ahlaksızlığını, ibadetsizliğini aşabilmiş bir mümin hangi mekanda olduğu çok mu önemli? Hangi zamanda olduğu çok mu? 2017, 2077, 3107 olsun. Ölüp toprağa girdiğin gün Hamza'nın adamlarındandır diye alnına yazıp gittiyse melekler senin, dirilirken Hamza ile dirilecekten diyse senin için radıyallahu anh, sen her yeri Uhud yaptın demektir. Sen Hamza'nın arkadaşı ol, istersen kutuplarda öl, Himalya'nın tepesinde kaybol git istersen, Everest tepesinde öl git istersen, sen Uhud'dasın. Hamza ile beraber olduktan sonra her yer Uhudlaşmış. Bütün düzlükler Uhud dağı olmuş senin için. Demek ki biz ne zamana takılır kalırız, ne mekana takılır kalırız, ne fitneler azdı veya çoktu diye boş bir tartışmaya takılır kalırız, ne de acaba diye tereddütte bulunuruz. Allah'ım ey Rabbim, Ebu Bekir'in imanı gibi iman ehli olmak istiyorum. Mus'ab'ın imanı gibi iman ehli olmak istiyorum. Ben nesibe olmak istiyorum. Ben Zeynep olmak istiyorum diye kendimi Allah'a beyan ederim. Bu beyanda da samimiyetim alnımdan okunur meleklerce. Bunu bir edebiyat olarak, arkadaşlarıma gösterim yaparak, veya bir toplantıda cici konuşmuş olmak için değil, ya da tatlı hatıra defterleri doldurmak için değil, eylem olarak sabah namazında, üniversitede, ders dinlediğim amfilerde, salonlarda, arkadaşlarımla beraber olmak durumunda olduğum salonlarda, oturduğum bir sandalyede, gittiğim bir düğünde, katıldığım bir cenazede, bir çay içerken, arkadaşlarla ayran içerken, şakalaşırken, internet kullanırken veya filan sosyal medyayı kullanırken melekler görürler ki Rabbim ben mus'ab gibi dirilmek istiyorum. Rabbim ben nesibe gibi dirilmek istiyorum. Rabbim beni yasirin kabul et bu zamanda diyen samimi sözümü melekler her mekanda ispat ettiğimi görürler ya neymiş fitne o zaman ya fitne neymiş hangi fitneyi estirirse estirsin şeytan ben Rabbimi kazanıyor olduktan sonra kaybedenlerden değilim Allah'ın izniyle benim için de böyle bu büyük kitlelerden oluşan ümmeti Muhammed için de böyledir dolayısıyla güzel kardeşlerim benim fitneler vahim gerçekten korkunç Caminin içinde bile fitne olup olmayacağından korkar bir zamandayız. Doğrudur bunlar. İnsanın çoluk çocuğunu başının belası olarak gördüğü bir zamanda olduğumuz doğrudur. Analarınız, babalarınız sizin için büyük bir fitne nedeni olabilir. Doğrudur. İffetini korumak için her türlü eş zorluklara katlanarak, Aile ocağı oluşturmaya çalıştığınız eş adaylarınız sizin için büyük bir fitne olma riski taşıyor mu? Doğrudur. Bütün bunlar olabilir. Bin bir fitne başımda olabilir benim ama Allah benimle olduğu sürece, gözüm Allah'ın arşına dikili olduğu sürece ben zararda değilim. Asla ve kat'a zararda değilim. Zarar benim hanemde yazamaz. Ne zaman zarara girerim? Allah'la beraber olduğumu iddia ettiğim halde, ümmeti Muhammed'in delikanlısı olduğumu, bu ümmetin asiyelerinden bir asi olduğumu iddia ettiğim halde, en çürük dallara basarak, hiç aklı hayale gelmez tuzaklara takılıp kalarak, bu iddiamla tersleşirsem, işte o zaman, zarardayım demektir. Ben zarardayım. Bulunduğum aile ocağım zararda, bulunduğum kardeşler ortamım zararda, ümmetim de bu seviyedeyse, ümmetim de neuzübillah zararda demektir. O zaman benim, tek başıma bir mümin olarak, adeta şu 7 milyar denen dünyada, Tek kaldım. Benden başka Allah, Muhammed Aleyhisselam ve Kur'an ve şeriat diye bir derdi olan insan kalmadı. Diye düşünüreceğim. Ve ey Rabbim, tek başımayım bu yedi milyara karşı ama, ben senin şeriatına hizmetkarım. Benim son nefesimi sen almadıkça şeriatın devam ediyor. Seni zikir eden bir kul bu dünyada Devam ediyor böyle sana sözüm olsun Allah'ım diyen mümin biri olarak bir öncelikli iş planım olması lazım. Elbette tek başıma ben değilim, benim gibi muhakkak birileri vardır. Benim gibi Allah'ın izni ve lütfuyla milyonlar da vardır. Hepten böyle pintileşip yok benden başkası dememiz yanlış ama, Kabul ederim ki benden başkası yok ve ben öyle bir plan yapıyorum deyip acil bir fitne planı oluşturmam lazım. Bu fitne planından kastım üniversiteye giderken filan karşı cins fitnesine takılmama planı değil o bu planın belki beş yüzde biridir. İşte faize bulaşmadan ev sahibi olma planı değil. O bu planın beş yüzde ikincisidir. Annemin babamın herhangi bir şekilde benim ahirette azap nedenim olmaması için yapacağım plan değil. O da değil. O da bunun çok küçük bir parçası. Adeta... Ümmeti Muhammed siyasetten, ticaretten, ziraatten, medeniyetten, her şeyden itilmiş, atılmış bir ortamdayken ben tek başıma yeniden Medine medeniyetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de yeşerttiği medeniyeti bulunduğum yerde son örnekte olsa yaşartmaya çalışma projem için acil çalışma planı. Benim kafamdaki acil çalışma planı ve dolayısıyla benim gibi düşünen mümin kardeşlerimin acil çalışma planı. Bunun içinde ekonomi nerede? Ekonomi bu bütünün içerisinde. Bunun içinde silah sanayi var mı? O bütünün içerisinde var. Bunun içinde sosyal politikalar var mı? Bunun içerisinde olacak tabii. Ana hatlarıyla yani adeta... Ben ümmeti Muhammed'in fitne bombardımanına karşı, ümmeti Muhammed'i kuşatan bu musibetlere karşı acil eylem planı, yangından ilk kurtarılması gerekenler üzerine bir çalışma yapmalıyım. Bu çalışmada madde madde bir, Allah'ın izniyle ilk kurtarılması gereken şu, ilk üzerinde çalışılması gereken bu. Eğer bana kalırsa bu dava tek başıma, ben fitnere karşı ilk kıyamım bu olacak. Hayır, biz 500 kişilik bir mümin genç hanım olarak bu davayı emanet alırsak, 300 tane delikanlı olarak Allah bize emanet ederse bu davayı herkes giderse neticede biz 100 kişi tek kalırsak bu koca dünyada ilk acil planımız ve acil planımızın üzerine de bütün bir dünyayı rahmetle donatacak bütün bir dünyanın hidayet aydınlanmasına vesile olacak büyük planım gelecek şüphesiz ama bundan önce ortada çok büyük bir yangın var bu yangının yer yer fitnelerin farklı isimleriyle temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bir yerde internet, bir yerde ucuzlayan fuhuş piyasası, diğer bir yerde ekonominin faize, harama, domuza vesaire Allah'ın yasak ettiği şeylere teslim edilmiş olması ve mümin kardeşliğimizin çürüyor olması, böylece ümmet idrakimizin gitgide zayıflıyor gibi bir sonuca ulaşması, bütün bunları topladığımda acil çalışma planım, acil yapacaklarım, ajandamın ilk on maddesi nelerdir? Bir, bütün bunlar, bunlar Allah'ın şeriatını o veya bu nedenle bir kenara ittiğimiz için başımıza geldi dolayısıyla birinci işim benim hiçbir ön şart olmadan Allah'ın şeriatına teslim olmam gerekir ümmetim hiçbir ön şart koşmadan Allah'ın şeriatına yönelmek zorundadır çünkü Allah bizi kulları olarak görmek istiyor inatçı, asi baş kaldıranlar olarak değil boyunları bükük secdede rükûdeki kulları olarak görmek istiyor sadece cuma namazlarında rükû yapmak yeterli değil sosyal hayatımızda ticaretimizde ekonomimizde askeri yapımızda veya siyasetin yönlendirdiği filan birimde Allah'ın kulları olmak zorundaydık dolayısıyla birinci şartım kayıtsız şartsız, hiçbir ön şart olmadan, hiçbir eritme ve eğirtme yapmadan, yüzde yüz ben Allah'ın şeriatına teslimim. Ümmetim Allah'ın şeriatının önündedir. Ve diz çökmüştür, secdeye kapanmıştır diyeceğimiz ortamı oluşturmak zorundayız. Aksi takdirde Kadir gecesinde yapılan dualara melekleri amin dedirtemeyiz. Aksi takdirde allah Teala'nın musibet olarak içimize indirdiği kargaşa, fitne, vuruşmalar, öldürmeler, cinayetler, gasplar, huzursuzluklar, iç güvensizlikler kesinlikle gitmeyecektir. Çünkü Allah rahmetini şeriatına teslim olan kullarına indirecektir. Şeriatından seçe seçe alanlar, marketten domates seçer gibi, pazarda karpuz seçer gibi, şeriatından ya bölümünü, ya da siyaset bölümünü, veya sadece fıkıh bölümünü, ya, ya da 20 sene sadece Arapça okuma bölümünü alıp, gerisini uzmanlarına bıraktığını zannedenler, yani şeriattan bir bölümü almayı, şeriat ehli olmak zannedenler, çocuğum oldu diye, bir insan kolunu sahiplenen gibidirler. Hastanede ameliyatta kesilmiş bir kolu alıp poşete koyup eve getirince çocuğum oldu der mi insan? Çocuğun bir kolu var sende sadece. Allah'ın şeriatı yüzde yüz Kur'an'daki gibi, Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerindeki gibi, Buhari ve Müslim'deki gibi yüzde yüz senin yüreğinde, aklında ve hasretinde olduğu gün. Birinci şart gerçekleşmiştir. Allah'a hamd 2 İki, bedeli ne olursa olsun, köyümüzdeki ikinci camiyi yıkma bedeli de olsa bedeli, müminler bir arada tek vücut olmayı, tevhid ümmeti olmayı becermek zorundadırlar. Eğer bu köyde bir cami varken, gereksiz yere ikinci cami yapılmış. Müslümanlar da bundan o caminin adamları, bu caminin adamları diye bölünmüşlerse, esasen iki cami de işlevini yitirmiş. Kıblesi aynı olduğu halde, fransiyonu ba başka olan Müslüman oluşturmuştur. Bu ikinci cami, bir cami israfı olarak önümüze çıkmıştır ki, camiyi en ağır, en riskli örnek olarak kullanıyorum. O camiden feragat etme uğruna bile olsa, köyümüz dolup taştığı zaman, kullanmak üzere bunu kilitliyoruz deme pahasına da olsa, bir cuma namazını, bir sabah namazını, tek bir imamın arkasında, tek bir ezanla beraberce kılıp, Ya Rabbi huzuruna geldiğimiz Geliyoruz deme pahasına birleşmek zorundadır müminler. Burada cami örnek verdim ki milyarda bir olabilecek bir şey değil bu. Böyle bir yani mescid Dırar gibi bir cami örneği yok. Buna rağmen böyle bir şey olsa diye hayali bir tasvir yapıp söylüyorum. Nerede kaldı ki benim vakfımın tabelası, benim grubumun hocasının kitapları, bu uğurda yani tek bir ümmet olmayı gerçekleştirme uğrunda vakıfların tabelaları, derneklerin tabelaları, geçmiş tarihi nostaljik değeri olan ipriklerimiz, tesbihlerimiz, seccadelerimiz, cübbelerimiz, kavuklarımız, sarıklarımız tamamını feda etmeye hazırız. Yeter ki, tek bir Kabe'nin, tek bir Ravza-i Mutahharan'ın etrafında toplandığımız fiziki örnekleriyle anlaşılmış olsun. Şunu yapıp gülünç olamayız. Ey ümmet gelin etrafımda birleşin yoksa bu dağınıklık Allah'ın azabına sebep oluyor diyerek kendimize güldürtemeyiz. Kendi etrafımıza çağırmak, kapatın vakıflarınızı benim vakfıma gelin değildir davet. Kapattım vakfımı geldim demektir. Eğer benim farklı imamesi olan tesbihimse bu dağınıklığın nedeni, bu tesbihi de attım, o tesbihi kullanacağım demektir birleşmek. Her türlü bedeli ödenebilecek kıvamda ve ciddiyette ümmet olacağız. Ümmet! Ümmet olacağız. Asla ve kat'a! Ebu Hanife'nin mezhebini gevşetmeyeceğiz. Çünkü Allah'ın milyonlarca müminin üzerinde ihlasını, fıkhını, heyecanını, ve şeriat'a bağlılığını bize ispat ettiği gösterdiği bir müşteydi bırakmayacağız. Ama onun ona bağlılığımız oranında sevgimizi de İmam Şafii'ye göstereceğiz. İmam Şafii olan sevgimiz ve heyecanımızı Ahmet bin Hanbel'e uygulayacağız. Biz mezheplerimizi birbirimizin zafiyetini, güç azlığını ölçme unsuru olarak kullanmayacağız. Tabelalarımızı birbirimize force için kullanmayacağız. Tam aksine tabelayı atmak gerekiyorsa atacağız. Bu da ikinci acil çalışma planımızdır. Ve üçüncü çalışma planımız, acil planımız. Özellikle genç kardeşlerim bu üçüncü maddede hayat planı kurmaları halinde ümmeti Muhammed için geleceğin daha aydınlık olacağına müjde oluşturacaklar Allah'ın izni ve keremiyle. Şeytan son asırlardaki ümmetin fakru zaruretini içine düştüğü kıtlık ve sefaleti iyi bir malzeme olarak kullanıp dünyadaki karpuz bostanlarını, mısır tarlalarını, domates bahçelerini cennet bahçesi gibi gösterdi bize. İnsanlar köylerindeki 200-300 metrekarelik bir bahçeyi Firdevs'teki bir bahçe zannettiler Adın cennetlerindeki bahçe zannettiler Yazlıklara tapınılır oldu Köylerdeki araziler kutsallaştırıldı adeta Yeni nesil Allah'ın cennetinin Ne dengi Ne hayali Ne benzeri Hiçbir şeyi yoktur Ey Rabbim Şahidim ol ki Şu kainatın tamamı bir bahçe olarak benim olsa senin cennetinde bir ayak basacak yer kadar bir arazinin değeri değil, yok gözümde Allah'ın izniyle diye iddia etmelidir mümin. Üçüncü maddeyi tekrar ediyorum. Dünyadaki bahçelerin, cennetteki bahçelerimizin muadili gibi gözümüze sürgü yapılmasına, sürme yapılmasına karşı bir değişiklik hamlesine girmek zorundayız. Çürüyen otların, böceklenen kirazların bulunduğu bahçeler Allah'ın cennetinde bana ihsan edeceği bahçelerin hiçidir karşılıştırılması bile mümkün olmayacak kadar farklı şeylerdir bunlar diyeceğiz. Çünkü gençler bu bahçeyle kastettiğim şeyin çorumun bir köyündeki ceviz ağaçlarının bulunduğu bahçeden çok içinde memurluğun, diplomanın, iş sahibi olmanın, gayrimenkul sahibi olmanın krediyle ev sahibi olmanın da örneklendirilebileceği daha hassas bir konu olduğunu zannediyorum tahmin ediyorsunuz. Bahçe kelimesi bizim için belki olsa olsa şehit olarak defnedildiğimiz toprak parçasıdır. O bizim dünyadaki bahçemizdir. Bunun dışında bahçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştuğumuz yerin adıdır. Bizim için bahçe Ömer bin Khattab radıyallahu anh'a sarılıp onu bir daha bırakmayacak bir şekilde onun eteklerinde beraber olduğumuz yerin adıdır Allah'ın izniyle. Dünyadaki bahçeler ve bahçeyle simgelendirmeye çalıştığım üzerine canlar verilen, dinden imandan tavizler verilen değerler bizim için Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın elimizden tutan rahmeti ve inayetiyle bizim için yok hükmünde olmalıdır. Sahibi de olsak 50 dönüm, 100 dönüm, metrekaresi şu kadar eden arazinin sahibi de olsak biz bunu elden çıkaralım manasında değil bunlar. O bizim cennete bedel sahiplendiğimiz bir bahçe olmamalıdır. Asıl bahçemize İnşallah asıl dostlarla buluştuğumuz fani olmayan altından ırmaklar akan bahçelerimize gittiğimiz zaman derin nefesler alacağız diye bir heyecan taşımak zorundayız. Ve dördüncüsü bu asırdaki fitnelere, fesada, çöküntüye ve çürümüşlüğe karşı bu asırda acilen devreye sokmamız gereken Dördüncü planımız bütün çeşitleriyle cihada hazır ve becerebildiği cihadı yapabilen Müslüman olmak zorundayız. Eğitimimiz nesil yetiştirme, talebe yetiştirme, o vakıflarda görev yapma planımız cihat mantığı üzerine olmalıdır. Elbette cihattan biz sadece Bedir'i anlamıyoruz. Uhud'u anlamıyoruz. Tebuk'u anlamıyoruz. Benim Rabbim Tebuk'e gidenleri övdüğü Kur'an'ında hepiniz Tebuk'e gitmeyin. Bir kısmınızda geride kalın, ilimle meşgul olun buyurmuştu. Demek ki ilim de bir cihat. Kalemle de cihat ederiz. Dilimizle cihat ederiz. Malımızla cihat ederiz. Ne istiyorsa Rabbimiz, cebimizdeki parayı istiyorsa, odur cihat. Canımızı istiyorsa, odur cihat cihat bir arada olmamızı bir liderin emrinde olmamızı bir şura ile mümin toplum olarak yönetilmemizi gerektiriyorsa odur cihat yoksa cihat sadece bazılarının zannettiği gibi Tebuk gazvesi Mekke'nin fethi Hendek muharebesi ile sınırlı değildir ki Kadisiye bu ümmetin Yermuk bu ümmetin cihadının yüz Milyonda biri bile Değildir Çünkü Kadisiye Yarmuk, Bedir Şirkin gidip imanın Gelmesi için yapılmıştır Ve bugün Kadisiye'nin Yarmuk'un yapıldığı Yerlerde savaş ve cihat Olarak kazanıldığı yerlerde Yüz binlerce ezan Okunmaktadır her gün Onların toplamı hesaplandığında iki günlük Yermük savaşı, cihadı bu toplam kazanımın yani her biri Allah'ın adını yüceltmek olan ezanın kaçta kaçına tekabül etcek ki bir şeyin çok değerli olması, zirve olması, en üst olması tek olmasını gerektirmiyor. Evet bir insan beyni olmayınca olmuyor ama tek başına de insan olmuyor. Bir bütün fiziki yapıya biz insan diyoruz. cihat da böyle, İslam da böyle bir köşesinden tutup götüremezsin. Bir köşesi elinde kalır sadece. Onun için gençler, genç kızlar, genç delikanlılar, bu ümmetin insanları her türlü cihada hazır olacaklar. Ne gerekiyorsa onun gününde. Kalemle yapılacaksa kalemle. Emri bil mağrufla yapılacaksa emri bil mağrufla. Nehyanil münkerle yapılacaksa nehyanil münkerle. Ama muhakkak bu ümmet cihat bilen bir ümmet olmalı. Cihat unutulduğu veya unutturulduğu. Farklı algı operasyonlarıyla ümmetin ajandalarından cihadın isim olarak bile kaldırıldığı bir dünyada Allahu Teala'nın fitnelere ve fesada karşı bize yardım etmesini bekleme hakkımız bile yoktur. Neden yoktur? Çünkü fitneye karşı yapacağın çalışmalar da bir cihattı zaten. Aksi takdirde camlarını kapat Kapını kapat, kapının altına da fitil koy zehirli hava girmesin. Bu evde yaşa, toplum olduğu gibi zehirlensin, gitsin. Mantığıyla Müslümanlık yaşamış olursun ki kendin de havasızlıktan ölürsün zaten. Zehirli havadan değilse bile her tarafını kapattığın evdeki havasızlık seni öldürür bu sefer. Onun için biz ümmeti Muhammed'in çocukları olarak ümmetimize çalışma planını Kafirlerin çizip uğraşmayın cihatla, uğraşmayın faizle demesine aldanamayız. Çalışma planımızı Allah çizmiştir. Peygamberi aleyhissalatü vesselam uygulamıştır. Ashab-ı kiram da bunun uygulanırlığını, uygulanabilir olduğunu ispat etmiştir. Kıyamete kadar bizim çalışma planımız farklı versiyonlarla uygulanıyor olsa da vardır Allah'ın izniyle. Beşinci olarak da biz... Bu ümmet olarak aynı zamanda dünyayı imar etmek için de gönderildik. Kabe'yi tavaf etmek için hacca gitmek zorunda olan bir ümmet olduğumuz gibi, hacca gideceğimiz yolları yapmayı, yüksek katlı otellerde hacıları misafir etmeyi, insanlar daha kolay hacca gitsin diye uçaklar, uçaktan daha seri aletler yapmayı da Allah'tan emir olarak aldık biz. Bir yandan bütün insanlığı Kabe'ye çağırıp, ondan sonra Kabe'ye su sistemi, hacıların içeceği su sistemini getirememek çelişki olur. Bu çelişkinin bedelini ümmeti Muhammed öder. Biz dünyanın imarını kafirlere bırakamayız. Cep telefonundan masa telefonuna kadar uçağından füzesine kadar insanlığın menfaatine olan bütün teknolojik yatırımlar Müslümanların eliyle olmalıydı. İmal ettik. O zaman bizim beşinci acil çalışma planımız esiri olmadığımız teknolojiye maddi yapılanmaya ve teknolojik kalkınmaya dönmek zorundayız. Zeki çocuklarımızdan Ümmeti Muhammed'in adına laboratuvarlarda veya masalarında, ofislerinde projeler üretecek, formüller geliştirecek çocuklar ayırmalıyız. Ama bütün çocuklarımızın zekilerini fen bilimlerine ayırıp ondan sonra da orada çürüyüp gitmelerini, fen bilimlerine tapınan ve oradan geçinen bir nesil oluşturmasını kastetmiyorum. Sabah namazından önce virdini yapan, zikrini bitiren Sabah namazından sonra da ofisine gidip Müslümanlar için şu projeleri geliştiriyorum diyen, ay sonunda da yüksek de olsa maaşını alıp çocuk çoluğuyla geçinen mümin mühendisten söz ediyoruz. Yani bizim İslami çalışma planımız, fitnelere karşı taarruz planımız, hatta fitneleri def edecek çalışma planımız, Yıllar sonra bu şeytandan kurdulduktan sonra yüksek plazalar yapmaya karar verme planı değildir. Camileri ihya ederken teknoloji donanımımızı da sağlayacağız Allah'ın izniyle. Sosyal planlarımızı başkasından ithal etmemize gerek yoktur. Maddi bir yapılanma olarak şehirleşmeden sosyal projelere kadar her alanda bu ümmetin çocuklarının Çalışmaları bulunacak muhakkak. Hiç kimse yapmıyorsa, Müslümanları yönettiğini söyleyenler bu konuda ihmalkar davranıyorlarsa, sen tek başına yok musun? Sen İbrahim aleyhisselam gibi bir ümmet değil misin tek başına? Madem hiç kimse yok, sen çekirdek olarak kaldın demektir. Sen çekirdeksin. Bu ümmetin özü sende var, İtikadında var çünkü Allah sana matematik kabiliyeti vermediyse sanat kabiliyeti vermiştir. Şiir yaz. İnsanoğlunun sanatın, sanattan, teknolojiden, ziraiattan, ticaretten vesaireden ekonomiden, şeriat ilimlerinden herhangi birinden istifade edeceği her şey muhakkak ortaya çıkarılacaktır. Maddi yapılanma Asla ihmal edilmeyecektir. Bu toplu olarak yapılmıyorsa, sen bunlardan bir tanesinde muhakkak kabiliyetlisin. Seni Allah asla boşuna yaratmaz. Allah'ın planında boş diye bir şey yoktur. Sen hala ne işe yaradığını keşfedememiş, dalgın bir durumdasın. Seni Allah en azından, filan alime moral vermek için yaratmıştır. Tebessümün ona teşvik olmuştur. En azından, en azından, Hiçbir işe yaramayan da oturup Rabbim ben hiçbir iş beceremiyorum ama eşimle bir arada olup çocuk doğurmaya gayret edeceğim. O doğurduğum çocukları sana kurban olarak şeriatına hizmetkar olarak yetiştireceğim Rabbim der. Hiçbir şey yapamayan bunu yapar. Hiçbir şeyi olmayan kul olur mu? Asla olmaz. Çünkü mü'min. Niyetiyle peygamberler, sıddıklar, şehitler düzeyinde Rabbine kavuşabilir. Müminin niyeti amelinden daha iyidir. Fiziki olarak bir şeyler becermeye kalksa belki de batacaktır. Çok iyi bir namaz kılmak için şöyle güzel bir abdest alsa, kıbleye geçse belki üç rekat kılacaktır öğleyi şaşırıp da. Ama ey Rabbim şu mübarek vakitte huzurunda tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir öğle kılmak için bulunuyorum dese onu iki buçuk rekat olarak bile kılsa o mübarek niyeti onun samimi ise niyetindeki Allah niyetlerdeki samimiyeti eylemlerimiz gibi ölçüyor. Samimi bir niyetle o yarım da kılsa öğleyi peygamber aleyhisselamın kıldığı öğle gibidir onun öğlesi. Eksiğini görmüyor Allah o zaman saymıyor onu eksik diye hiçbir şey yapamayan mümin Rabbim kendimi Halid bin Velid olarak hazırlıyorum der hayatta Halid bin Velid'in ha harfi kadar bile bir hayır yapmamış olsa dahi samimi ise bu niyetinde Allah onu bu zamanın halidi olarak görür böyledir İslam bu sebeple biz elhamdülillah zindanda da kalsak Yerin dört kat beş kat altına bizi gömseler bile bulunduğumuz yerde niyetlerimizde göğsümüzü dimdik tutarak başımızı arşa değdiririz Allah'ın izniyle. Hiç bunda tereddüt etmiyoruz. Niye etmiyoruz? Bana Allah böyle bir din vaat etti. Yüreğinle gel bana kulum dedi. Ben de Rabbime yüreğimle gittim. Yüreğimi götürdüm. Bedenimi götüremedim çünkü beni toprağın altına gömdüler. Çünkü beni zindanlarda zincirlediler. Çünkü beni teknoloji esir etti. Ağzımı kilitletti, gözümü mühürletti, nefes aldırmadılar. Dost zannettiklerim de beni kuşattılar, iletişimimi mi koparmaya çalıştılar? Buna rağmen Allah ile bağımı kesemediler. Yüreğimdeki sevdamı gördü Allah. Kuyuya da düşsem mahşere Yusuf olarak dirilme fırsatıyla ben de baş başa kaldım. Ve altıncı acil çalışma planına geldik. Altıncı çalışma planımız. Yani ümmet olarak da, yoksa ümmet bir kişi olan ben olarak, İbrahim aleyhisselam gibi, yoksa kimse ben varım. Ateşe atılmaya da hazırım, gömülmeye de hazırım, doğranmaya da hazırım, demir taraklardan Pamuk gibi doğranmaya da hazırım kimi ümmetlere yaptıkları gibi dediğim şartlarda benim altıncı planım bu ümmet masa başı ümmeti değildir. Bu ümmet saha ümmetidir. Dolayısıyla şu projelerden bu gelişmelerden değil insandan etkilenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gözlerinin önünde gördüğü için ashab-ı kiram 23 senede insanlığın efendileri oldular. Allah onlardan razı olsun. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı tek başına onlarca kabilenin irtidat edip İslam'dan çıkma isyanına karşı Medine'de beni kurtlar da parçalasa bu Peygamber Aleyhisselam'ın davasını satmam diyen o dik duruşu örnek durduğu için ortada çok geçmeden ümmet aslına döndü. Ömer, Allah ondan razı olsun, meydanda yürüyen Kur'an gibi, coşmuş bir cennet ırmağı gibi yürüdüğü için o örneğin peşinden gitti insanlar. Hasan Basri Basra sokaklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşlı gözleri gibi dolaştığı için insanlar ona bakıp namaza kıldılar, oruç tuttular, cenneti hatırladılar, cehennemden korktular. Bu ümmet masa başı ümmeti değildir, saha ümmetidir. Meydanların ümmetiyiz biz. Onun için bu ümmetin örneklerini, önder örneklerini kıyamete kadar muhafaza etmek zorundayız. Bu da iki şey demektir. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir numarasından sonuna kadar gelen ashab-ı kiramı, onların peşinden gelen tabi'in ve tebeut tabi'in nesli ve ondan sonra da bu ümmete fiili hizmeti bulunmuş alimler, mücahidler, sulaha, evliyaullahtan olanların varlığı hiçbiri putlaştırılmadan Beşeri terazilerde tartılıp puanlamalar yapılmadan Allah'ın dostları örnek müminler olarak eskitilmeyecek Eskitilmesine razı olunulmayacak 1 iki bugün ümmeti Muhammed'in adamı örneği olarak var olan müminlerin büyükleri eskitilmeyecek Özellikle, bu son yüzyılda ümmeti Muhammed'in büyükleri üzerinde mevcut uleması, sulahası, meşayihı üzerindeki koparılan fırtınalar yer yer iskilipli rahmetullahi aleyh şehidimiz gibi ipe götürülerek, yer yer zindanlarda çürütülerek, yer yer işsiz, dilenmeye mahkum, kitaplarını satarak karnı doyurmaya çalışan sefiller görüntüsüne sokularak ondan sonra da kamuoyunda rezil pozisyonlara düşürülerek ve bundan 30 sene önce Yavarıncaya kadar çocukların bile söylediği bahçeye bir hoca girmiş bir de inek girmiş anne diye bağıran çocuğa inek kalsın hocayı çıkar ineğin yiyeceği 5-10 domatestir diyen hocalığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamının, temsiliyet makamını sefil bir düşünceyle horlayan anlayış. Bugün hocalığı değersiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamı olan cami imamlığını, Bilal-i Habeşi radıyallahu makamı olan müezzinliği, Übey İbn Ka'b'ın makamı olan Kur'an muallimliğini hiçbir memurluğa gidemeyen, başka iş alamayan, en düşük KPSS puanıyla girilen bir branş haline getiren anlayış, önderlerin ipe götürülmesi, zindanlarda çürütülmesi, işsiz, sefil, torunlarına bakamaz adam haline getirilmesi, işte çaldı, çırptı görüntüleriyle şahsiyetlerinin imha edilmesinin sonucudur. Dolayısıyla ashab-ı kiramdan itibaren bugüne kadar gelenlerin hepsini ümmetimizin şerefi olarak görmek zorunda olduğumuz gibi bugün var olanları da çapları ne olursa olsun o şekilde görmek zorundayız. Evet hiçbir Kur'an kursu hocası Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anhın tırnağının altında bir kir olamaz. Hiçbirimiz olamayız zaten. Ama bu zamanda Zadel Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'ın önündeki talebeler gibi talebe de yok. Başa göre ver, tıraş, tıraşa göre tarak vermiş Allah. Yapacak bir şey yok. Bunlar bizim önderlerimiz. Bunlar eğer hak etmiyorlarsa ıslahlarını onlara söyleriz. Ama hak ediyorlarsa biz ümmetimiz adına, ümmetimizin varlığını hesap ederek, ümmetimizin önünde duran, siyasetçisinden, ulemasından, sulahasından, meşayihine kadar hepsinin prestijlerini korumak zorundayız. Elbette bu arada birbiriyle dövüşen ve birbirini yıpratarak ümmet adına enerji kaybeden önderler, ulema, sulaha, siyasetçiler konusunda da ızdırabımızı Allah'a havale ederiz. Biz onları topluca korumaya çalışırken onların birbirlerini yiyor olmasını da fitnemiz, belamız olarak görür, şikayetimizi Allah'a yaparız. Ama her halükarda onlar becerip kendi şahsiyetlerini koruyamıyor olsalar bile, Ümmetimizin adamları, ümmetimizin önderleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında onu temsil edenler, Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'ın rehlesinde Kur'an okutanlar diye bir örnek kadro bilmek zorundayız. Ve yedinci, özellikle yedinci acil planımız, muhakkak devrede olması gereken planımız, Bizim emel ruhumuz, korkumuzdan daha güçlü olmalıdır. Çünkü Allah'ın rahmeti, azabını geçmiştir. Hiçbir asırda müminlerin umudu, emel ve heyecanı, korkularından daha küçük olamaz. Allah ki, onca isyana rağmen yeryüzünde, rahmetini öne geçirmiştir. Müminlerin umudu, heyecanı, ileri ufku görüşleri, kesinlikle, korkularından daha büyük olacak. Bizi korkuya sevk eden, bataklıkta boğulduğumuzu ve bir daha kurtulamayacağımızı, ima eden bir konferansta dinleyemeyiz. Kur'an-ı Kerim'in sadece tehdit ayetlerini okuyup, Gerisini bırakanı dinleyemeyiz. Şu meclisimizde Rabbimin ona Kur'an'ın nuru büyüklüğünce rahmet etmesini temenni ederek Abdurrahman Gürses Hafız Efendi Reisül Kurra'dan bir hatıra nakletmek istiyorum. Zannederim onun son icazet merasimiydi. Beyazıt Camii'nde bir icazet merasimindeyiz. Belki de Fatih Camii şu anda aklımda bir tereddüt oluştu. Fatih veya Beyazıt Camii'nde icazet merasimi veriyor. İcazet merasiminde o hoca efendinin talebeleri, büyük hafızlar sırayla Âşî-i Şerif okurlar. En büyük hafız kimse reisül kurra, o da başta oturur, herkese söz hakkı verir. Sonra hangi talebeye veya talebelere icazet verilecekse ona icazetini takdim eder böyle bir adet var Allah kıyamete kadar bu adeti daim etsin hafız efendilerden birine aşır okuttu aşır nedir? kısa bir 5-10 satırlı Kur'an-ı Kerim okuttu sırayla okuyorlar zaten biz de huşu içerisinde dinliyoruz hoca efendi azap ayetlerinden okudu Allah'ın azabı şiddetlidir diye şedidul ikab dedi Sadakallahu'l-azim dedi hafız efendi. Hoca efendi de huşu içerisinde dinliyordu. Belki 80 yaşındaydı o zaman. Tam o günkü yaşını bilmiyorum. Ondan sonra bir miktar daha yaşadı çünkü rahmetullahi aleyh. Çok müthiş bir tepki gösterdi. O yaşlı haliyle. Başında sarığı sallanıyor. Eliyle yere vurdu. Başka bir rahmet ayeti bulamadın mı dedi. Oradan niye bıraktın? Niye umutsuzluğa sevk ediyorsun bizi? Yeniden oku böyle olmaz diye bağırdı. Nasıl bağırıyor? İnsan da zanneder ki camiye çıplak girdi birisi. Ya Allah'ın kitabı işte bir yerden oku dedin okudu. Şedidül ikab Allah'ın azabı şiddetlidir dedi sadakallaha lazım dedi. Bizi niye umutsuzluğa sevk ediyorsun? Zaten kim anlıyor nereden okuduğunu? Ama o anlıyor tabii. Bu hayatımda hiç unutamayacağım hatıratan hatıratımdan birisidir. İçi ne kadar rahmet dolu. Ne büyük umut taşıyor adam ki. Yahu talebelerden biri orada üç satır Kur'an okumuş, onu bitirirken sen nasıl rahmet ayetiyle bitirmedin? E bu bütün Türkiye'yi kurtaracak mı? O zamanlar üstelik 90'lı yıllardaydı bu bahsettiğim. Yani böyle bir kurtuluş umudu, İmam Hatipler çoğalacak, her yerde Kur'an okunacak, böyle bir umut da yoktu. Ama hoca efendi, hiç olmasın okuduğumuz Kur'an'ı bitirirken, heyecanımız rahmetle bitsin yahu, diye düşünen bir zattı. Allah o umduğu rahmeti kabrine doldursun. Beyazıt Camii'nin kıble tarafındaki öndeki e, mezarlıkta medfundur. Dilerim Rabbimden o umduğu rahmetle sabahlasın her gün. Bu ümmet umut ümmetidir. Karınlarına taş bağladığı günlerde bile ashab-ı kirama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umut aşıladı. Münafıklar ne dediler? Karnında taş var, Bizans'ın saraylarından, Kisra'nın saraylarından bahsediyor dediler. Münafık böyle der. Mümin ne dedi o zaman? Ashab ne dedi? Allah onlardan razı olsun. Allah ve peygamberi bizi kandırmıyor dediler. Karınları açken, Allah ve peygamberi bizi kandırmıyor dediler. Radıyallahu anhum Ve Allah onları kandırmadı. Saat bir Ebi Vakkas gitti Bizans'ın sarayını aldı geldi. Kadisiyeden sonra Kısra'nın sarayını aldı geldi ve sekizinci bu ümmetin acil çalışma planı olarak tespit edeceğimiz sekizinci maddemiz ne yaparsak yapalım küçük bir gezi büyük bir vakıf şehir planlıyoruz parti kuruyoruz vakıf kuruyoruz. Şura ile yapacağız. Bir tanemizin aklını putlaştırmayacağız. Hepimizden akıllı da olsa biz onun çok küçüğü de olsak akılda tenezzül edecek aklımıza. Sonra doğru olanı yapacak. Çünkü bu ümmet namaz ümmeti olduğu kadar şura ümmetidir. Yani istişare eder. Şura ümmeti olduğu kadar zekat ümmetidir. Bunlardan bir tanesini kıstığımızda eridik demektir. Acilen toplu bir arada duran aklımıza ihtiyaç var. Bir tanemizin sivrilmiş aklına ihtiyaç yok. Hepimizin aklının ortak paydasına ihtiyacımız var. Bunun için sekizinci madde olarak da akıllarımızı, birikimlerimizi, kültürlerimizi, becerilerimizi, tecrübelerimizi birleştireceğiz. Bu da şura ile olacak. Peşinden Allah'ın rahmeti gelecek. Biiznillahi Teala. Böylece biz acil çalışma planını yaptıktan sonra dünya o tarafa dönmüş, bu tarafa dönmüş hiç önemli değil. Çünkü Allah bizimle olacak ve biz belki 200 sene sonra ümmetimizin dirileceğinin altyapısını kuracağız bugün bizimle. Vazifemiz bu altyapıyı kurmaktır belki. Daha iyisine, daha aciline talibiz. Rabbimizin kaderinde ne varsa ona da raziyiz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin.